Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin, lütfen sorma nasılsınız evet. diye lütfen sorma nasılsınız diye tamam <gülüyor> tamam Haklısınız. Cevap, Yasaklı soruyu. Evet. evet. Çok zorlanıyoruz cevap vermekte. O yüzden artık bunu kaldırmamızı rica ediyorum. Bunu bir sansür olarak kabul etme lütfen. <gülüyor> bir söylem değişikliği, talebi, ricası. <gülüyor> bir rica. Evet. Evet. Zorlanıyoruz. Çok zor durumda kalıyoruz evet. çünkü. Evet. Kanun hükmünde bir kararını almayla bundan sonra nasılsınız sorusunu zaten <gülüyor> kocamadan eve bir not alacağım de sorma. <gülüyor> <gülüyor> sorma nasıl olduğu belli. <gülüyor> evet bugün yine evet. tabii çok birdenbire üzerimize bir kabus gibi hatta biraz da biber gazı gibi çöken bir evet. bulut halinde çöken bir şey var yani çok yoğun bir baskı yeniden ses etti üzerimizde mücadele <gülüyor> zamanıdır herhalde. Kürtaj tartışması Tabii. nereden çıktı bilmiyorum yani. Tabii ki gülerek başladık aslında programı ama bir e, biber gazı deyince bir gerçekten e, görür görmez ağlatma ağlatan gözümden yaşlar akmasına başlayan bir olay biber gazından gencecik bir insanın bu yıl bu hafta ölü vermesiydi. Yani bu e, Hani bu yıl zaten ciddi bayağı bir olaylar oldu. Biber gazı ile ilgili işte İdris Naim Şahin'in de ettiği lafları biliyoruz. Biber gazı zararsızdır diye. Ondan sonra 31 yaşındaki Çayan'ın ölmesi hakikaten çok, çok sarfıcı bir olaydı benim için. Çünkü göz göre göre bir insanın, genç bir insanın can çekişme yani görüntüleri tabii. var yani. Evet, ve bir de yani kendisi uyardığı halde tam müden cinayet şeyine girer bu yani. Gerçekten. Ya kavgayı ayırmaya gidiyorsunuz. Kavgada hiçbir silah yok, bir şey yok. Bir mahalle kavgası tam yani. Barış, çağrış bir şey. Çok sık olan olaylardan bir tanesi ve orada işte polisi böyle uyarmanıza rağmen Göz göre göre ölüyorsunuz. Bu artık yani nasıl bir cinayetir bilemiyorum. Evet, uyarıyorsunuz, de... yani benim astımım var. Yapma diyor ve ona hmm. rağmen de şey yapıyor. O olacak iş değil ya. Ya ailesinin çığlıklarını hakikaten o, o haberde ben kendi içimde hissettim. Bunun o, ya bu acıyı nasıl bir şey olabileceğini bu bilmiyorum başka hani diğer bunu seyreden ne hissediyorlar şeyden hükümetten vesaire seyrediyorlar mı Daha doğrusu Çünkü hemen altında da bu haber verilirken işte polise Demir Job işte şeyde toplumsal olaylarda kullanılmayacak bilmem ne evet. efendim işte şey sallanınca sesi bile ürküten işte 60 santim e, evet, şeyindeki boyundaki coplar falan gibi böyle süreel haber geçiyor yani evet, onu, hakikaten. Onu dahil ettik silah koleksiyonuma evet. aldım ben fakat maalesef yeterince bilgi veremedim haftaya belki üzerinde konuşuruz yani çeşitli bu modelleri var vurmalı burgulu ve butonlu modelleri var her birinden ikişer bin adet sipariş verilmiş portatif. Ha nasıl bir şehvetle bir de duyuruluyor evet. ve yani hakikaten şey hadi bilim kurgu filmlerinde böyle bir şey <gülüyor> dünyayı ele geçiren ve böyle giderek polisleştiren üzerine şeyin ee, insanların böyle son derece şey robokop tarzı şeyleri salan falan filan böyle bir e, kötü yönetim kötü kalpli yönetim falan şey vardır ya kötüler dünyayı ele geçiyor öyle bir şey ortaya çıkıyor Ve, evet yani medyada Fazla. böyle <gülüyor> anlatıyor yani NTV MSNBC haberi var elimde işte sesi de korkutacak başlığıyla açılırken çıkar bunu çünkü e, ne bileyim Erzurum bilmem ne haberde sitesinde de aynı evet. haber var tabii, tabii. başka yerde de aynı bu servis edilmiş, servis edilmiş belli edilmiş. ki basın bülteni en Aynen. Son, son cümlesi çok güzel yalnız güvenlik güçlerine bu copların kullanımı konusunda iki günlük eğitim verilecek bu coplarla da poli üreten coplarda olduğu gibi vücudun ölümcül yerlerine vurulmamasına çalışılacak ölümcül yerlere vurulmayacak diye de bitiyor abi. Çok ya, iyi. Da, ölmesinler var. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Çünkü içim açıldı. <gülüyor> evet. ya şimdi bir de o haberde benim diğer dikkatimi çeken bir şey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanılıyor diye bir laf var. Evet. Şimdi bu şey çok enteresan bahsediyor. Ee, bir yandan Batı'yı Batı denen o kavram işte neyse Avrupa Birliği'ni işte aşağılama işte Amerika'yı aşağılama bilmem ne işte bunlar böyleler zaten bir işte daha iyi gibi bir his sık sık medyada pompalanıyor çeşitli yorumcular tarafından ve hükümetin kendisi tarafından her şeyden önce. Ondan sonra da işe gelince ama orada da var veyahut da AB'ye uyum için yapıyoruz. Yani ya AB'yi biraz kötülemek için yani onlar biz yapmazdık ama işte AB'ye uyum çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Bir hoşa gitmeyen bir tedbir olunca birazcık ondan sonra veyahut da işte şey hani yüksek standartı göstermek için. Dolayısıyla son derece aslında saçma sapan bir şey var ortada. Standartsız bir yaklaşım riyakar bir yaklaşım gene her zamanki gibi. E, ya Avrupa Birliği'nde olan başka şeyleri peki niye o zaman almıyoruz mesela bu işte e, <gülüyor> illa coplarsa medeniyet standartı olarak alınan aynı zamanda işte bu e, haftada yazımda bahsettiğim bir tane e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var şimdi çok da Uludera'ya benzeyen bir olay daha iki gün önce alındı bu karar Rusya'ya karşı bu, e, Damayev adlı bir e, keçen e, ailesi ölen kişinin açtığı soyadı Damayev. Damayev ee, Rusya'ya karşı. Da evet. evet, evet. E, çok önemli. Damayev Rusya'ya karşı. Şimdi ya, olay 2004'te gerçekleşmiş ve gerçekten Uzbece çok benzeyen bir olay. İşte, e, işte bombardmanda hala bombardmanında e, Damayev'in ailesi ölüyor. Beş çocuğu ve eşi Riga köyde Çe Çeşenistan'da ve Damaya ve diyorlar ki senin bu şey evin orası bombalanmadı. Orada aslında işte başka tür bir patlama oldu ee, ve senin ailen de yaşamını bu bombardıman, e, şey de, hava bombardımanı senin o taraflara gelmedi. Öyle bir şey olmadı. Karısı ee, ve beş şimdi... çocuğu birden ölmüş değil mi? Bu evet, evet bütün bu aile saldırır. ölüyor. Ee, kendisi o sırada tesadüfen evde yok. Yoksa zaten dava açacak, davayı sürdürecek bir aile bireyi kalmayacak ortada. Ee, fakat e, yani şimdi Damayev ondan sonra bunlar da işte şey insanlar sonuçta yani hani ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Ee, evin çevresinde e, bir e, bomba parçası buluyor ve bu bomba parçası üzerinden dava açılıyor yani ortada da yani hani bu Uludere gibi son derece kör gözüme parmağım her şeyin gözünün gözün önünde olmuş bir durum yok. Ee, hakikaten de patlamanın e, neden olduğunun kanıtlanması gerekiyor bir kere her şeyden önce. Heron, de, heron e, görüntüsü de yok mu yani milli kaynak. Heron görüntüsü de zavallı ya yani çok üzücü ama yani 2004'te bir kere zaten heronlar bu kadar ortada bildi tabii ki kullanılıyordu yani e, hatta e, ilk körfez savaşından kalan hikayeler var aslında bu insansız savaş araçları ile ilgili. Ee, ta o zamanlar işte ilk kullanılmaya başlıyor da hatta e, bir e, o zamanlar işte Saddam'ın birliği sadece bunun gör, görünce teslim oluyor. İnsan hava aracının kendisini böyle de bir e, enteresan hikaye var. <gülüyor> Yani bu nedir böyle bu tuhaf varlık nasıl bir şey falan diye sadece o zaman görüntü almak için kullanılan bu aracı görünce öyle e, ve e, askeri işte kanunumuzu ne kadar etkiliyorsa o zaman bu e, aracın gücü o zaman tam bu yana bugünlere geldik işte. E, şimdi şöyle bir şey var bu davada yani e, bu... E, işte e, imam dama ev normalde bu davayı sürdürebilecek işte ins, e, alfa insan hakları mahkemesine götürebilecek e, durumda bir insan değil tabii ki ne maddi olarak ne işte şey olarak yani çeçenistan'da bir köylü sonuçta eee imkan vesaire hiçbir şey yok. E, ona e, işte, e, şeyde memorial adıyla bildiğimiz işte şeyde Rusya'daki bir insan hakları örgütü, bir hukuk uçların örgütü yardım ediyor. Ve onun dışında Avrupa'dan bazı diğer başka işte destek olan şeyler var. Londra'da Metropolitana Üniversitesi gibi. Ve Memorial'ın da çok zorluklarla çalıştığını biliyoruz. Yani orada işte Bundan birkaç yıl önce öldürülen avukat Markelov vardı mesela evet, yanımızda 2008'di veya 2009. Rusya'da da yani insan hakları mücadelesinden dolayı sırf Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava getiriyorlar diye öldürülen avukatlar vardı daha birkaç yıl öncesine kadar. veya da işte çok ciddi baskılar görüyorlardı. Bunu unutmamak lazım. İşte, e, ve e, onların Çabasıyla işte bu dava gidiyor Ve en sonunda işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Rusya aleyhine Karar veriyor yani 300 bin e, Euro'luk Tazminat e, ödenecek e, Ve insan hakkının işte Yaşam hakkının ihlali ikinci maddeden Karar veriliyor işte diğer başka Maddelerden de dava Açılmış ama Önemli olan şu, Rusya'nın yaptığı argüman savunmada diyor ki Rusya e, yani Adet işte, e, Damaya ve bir Çeçen olduğu için e, te, potansiyel terörist muamelesi yapar şekilde işte e, orada işte insan yaşamıyor Türkiye'deki gibi aynı biz nereden bilelim hava bombardımanı olduğunu o, yani o, olunca olsa hani orada insan yaşadığını evini kaydettirmemiş bir kere buradan yani suçlu. Ee, yükümlü. Ondan sonra aynı zamanda işte şey e, bu e, kendisi zaten evindeki bulundurduğu bombalar silahlar nedeniyle bu patlama gerçekleştirmiştir. Bundan dolayı da kendisi yükümlü. Ee, böyle bir e, son derece hani tamamen olayı dama evinin üstüne yıkan adeta e, bir e, savunma sunuyoruz. Ya. Buna karşılık mahkemenin kararında ya beş çocuğu olan biri evde bomba bulundurur mu? Mantıklı bir şey mi? Bir baba bunu yapar mı? Gibi bir yaklaşım var. Bu da çok önemli. Evet çok önemli. Davanın kararını <gülüyor> ilgilenenler açsınlar okusunlar. Yani bu insani bir yaklaşım. Ee, bir işte Çeçen köylüsü e, potansiyel terörist değildir. E, evinde işte silah bulundur. O da senin gibi işte bir insandır. Ve sen nasıl çocuğun varsa veyalaş işte e, neyse işte ya yani çocukların yanında silah bulundurmazsan veya da işte bomba bomba bulundurmazsan öyle bir evde tutmazsan on da tutmaz o da rasyonel senin gibi mantıklı evet ee, yaklaşımı bu işte zaten e, yani ki Avrupa İnsan hakları mahkemesi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Bizim Türkiye'de zannettiğimiz gibi bir hakların savunucusu, ilerleticisi bir mahkeme değil aslında. Ulus devletin son derece son kertede hakkını koruyan, koruyan bir e, muhafazakar denebilecek bir yapı kendi içinde baktığınızda. Yani bir özgürlükler manifestosu yazan mahkeme asla değil. Ama burada işte Rusya'nın son derece ip hesapa gelmez bir şekilde aslında yaptığı savunma ve insanları göz göre göre bu şekilde sivillerin savaşta öldürülemeyeceğinin şeyi bir hani kaide olarak uluslararası normal olarak kabul edilmesi bu kararın sonuçta verilmesine neden olmuş. Türkiye'de de işte bu bu yüzden bu konu bu kadar aslında insanların mucizanına batıyor bu kadar bunu tartışıyoruz. Eminim uluslararası bunun bir uzun zamanı geçtikten sonra bu işte 2004'te olmuş bu şeyde de, olay Çeçenistan'daki Türkiye'de de bunu tartışıyor olacağız bundan bu kadar zaman geçtikten sonra. Evet Ve, orası terörist evet. orası terörist bölgesi gibi bir ifade kullanmıştı hem başbakan hem de. Galiba İdris Naim Şahin de içleri bakın da aynı şekilde yani evet. oranın hı hı. E, aslında insanın yaşamadığı terörizmin e, şey oldu hatta orada başbakan Orada halk yaşamıyor dedi. Özellikle tam cümlesi buydu çünkü evet. onu ta, o söylediği zaman ilk e, haberlere verildiği zaman dinledim. Yani inanamadım. Hani gittim özellikle şeyi ifadenin nasıl geçtiğini buldum ve orada e, öyle o şekilde aynen o şekilde e, halk yaşamıyor. Orada halk yaşamıyor ki. Ve bu aslında çok da ironik bir şey yani kendisi işte halkın iktidarını temsil ettiğini söyleyen bir başbakan için ve işte kendi şey için zaten AKP için de hani o meşhur laf var ya halk şey, plajlara akın etti vatandaş giremiyor. Evet. İşte hani AKP işte o anlayışın yıkıcısı bir o anlayışı yerle bir eden bir iktidar olarak ortaya çıkmış ve gelmiş gibi yorumlar yapılıyordu ve işte birdenbire böyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi hani tabii Kürtaj tartışmaları da bunların üstüne böyle hop geldi bu Kürtaj tartışmalarının yani bir hafta önce böyle bir şey yoktu gündemde. Böyle bir konu yoktu. Ki olabilirdi, nasıl olabilirdi? Meğersem satır arasını öğreniyoruz ki... üç 4 yıldır doktorlar ciddi sıkıntı çekiyormuş... ...kürtajla ilgili. Yani biz nasıl... ...başımız belaya girmez gibi bir yaklaşımları olmaya başlamış. Ciddi kentlerini korumak için işte tedbirler almaya çalışıyorlarmış. Eğer doğruysa. Böyle bir daha ortaya atıldı mesela. Yani niye o zaman bu konu farklı şekilde... Gündeme gelmedi. Evet, bunu nereden bu doktorların sıkıntı çektiklerini ilişkin haberler, televizyondaki tartışmalarda mı ortaya çıktı? Nereden? Evet, Teketek programında yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam Fatih Altaylı'nın işte bir her programa bir uzman doktor çıkarıldığı için kadın doğum e, uzmanı çıkarıldığı için artık hepimiz işte birden bire biz ve işte onun dışında işte ve her türlü işte böyle evet. e, konuda uzman olu verdik. E, bir kere her şeyden önce medyanın da yaklaşımında çok büyük sorun var. Kürtaj konusuyla ilgili haberlerde tutup da işte sürekli ultrason görüntüleri, yeni doğmuş bebek görüntüleri, hamile kadın görüntüleri gö göstermek bir kere ayıp bir şey her şeyden önce. Çünkü travmatik bir olay zaten kürtaj. Orada yani aslında alakasız bir şey. Hiçbir bir şey gösterme. Sadece hastane göster. Hastane kapısı göster yeter. İlla bir şey göstermek gerekiyorsa. Ama günahlarda biz işte Doppler görüntüleri, işte Doppler, işte ultrasonlar oluyor. Ondan sonra bebekler, bilmem neler falan filan her türlü boyutuyla görüyoruz. Yani şimdi buradaki olay aslında hani tartışma, Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışma. Bir de üstüne üstlük 1983'te şey diye bir şey çıktı hani ee, de, e, darbe <gülüyor> evet. darbecilerin ortaya koyduğu işte bakan annem nerede 1983 darbesinde 1983 darbe daha sonra yapıldı bir kere de, 1983 tarihinde darbe olmamıştı. Evet. Ondan önce yapılan darbeden sonra e, bu tamamen e, hani neden yapıldı yani bu yasa niye neye gerekiyordu şimdi oturup da herhalde bir hala cunta etkisindeki yönetimde e, şey denmeyecek yani bizim işimiz gücümüz yok ne yapalım hani kadınların e, şey gürtaj olsunlar Türkiye'de gibi bir şey yok. Tamamen aslında asker mantığının da hani belki hoş görmeyeceği etmeyeceği bilmem ne falan filan bir şekilde bürokratların sonuçta bu işi e, ele aldığı ortaya çıktı. Çünkü gazetede ben e, yazdıktan sonra tesadüfen ee, ...herhalde CNN Türk'te ertesi gün gördüm... ...hani şeyi sorguluyordum ben... Yani ...1985'te işte, ne oldu da bu yasa çıktı... ...kimse niye sormuyor... ...hani ne vardı o zaman... ...neden de bu... ...yani haklılar ve özgürlüklerin... ...veyahut da genel olarak... ...hiçbir şeyin ortada olmadığı bir zamanda... ...bunu niye dert edindi o zamanki yönetim... ...ne yaptı, ne oldu falan filan diye... Ee, ...ve e, CNN Türk... E, ...bunu hakikaten ertesi gün... Bir, e, ...tesadüfen... E, ...haber yapmış haklarında yemeyelim. Ee, orada diyordu ki e, 1983'te yani o zamanki işte bu e, yasanın çıkmasına e, sırasında öne ayak olan doktorlardan biriyle konuştular ve o dedi ki bir yıl içinde 10 bin kadın düşükten öldü bir yıl içinde ve bunlar resmi kayıtlar yani o zaman ne kadar tutuluyor sadece onun üzerine bir yıl içinde on bin kadın bin. düşükten yani e, böyle şaibeli düşüklerden. Evet. Ondan sonra bundan dolayı e, Sağlık Bakanlığı'ndaki bürokratlar e, konuya eğiliyorlar. Ve Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen hani bu devlet için bu yozluğa bilmem ne falan filan rağmen herhalde yürüten bir şey varsa o bürokrat geleneği. Yani o bürokratların hala bir şekilde. Ee, bir takım şeyleri iş edinen ayakta tutması. Ben ona yoruyorum. Bütün bu siyasete, darbelere, her türlü kepazeliğe rağmen. E, siyasi alandaki e, ve bunun üzerine bu yasa çıkıyor. Yani aslında e, o dönemki işte o şeyin hani baskından yeni yeni böyle kendini kafasını kaldırmaya çalışan toplum ve işte siyasetin bilmemlerini e, bir hani dert dedim veya da işte cuntacilerin da bunu da yapın araya sokuşturduğu bir şey değil. Evet. <gülüyor> bir gerçek toplumdaki sorun üzerine bu yapılmış ve 1983'e kadar zaten bu yapılması ile ilgili bir şey yok kaldı ki bu mesele işte yaşlı da davasında bilmem bebek davasız bilmem neydi falan filan biliyoruz ki bu işte şey kadını da böyle aşağılayan eden şey anlayış hiç de öyle yaşam hakkını koruyan bir tavırla falan ortaya çıkmıyor işte önümde şeyin Human Rights Watch'ın sanatları izleme örgütünün internet sitesinden uzun uzun alınmış. Niye kürtaj bir insan hakkıdır diye bir şey var. Şimdi ben bunu tartışmak istemiyorum. Yani evet. Çünkü zaten kadınlar için kötü bir şey yani. hani iyi bir şey değil belli ki. Ortada yani kimsenin herhalde mutlu olarak yapacağı, edeceği bir şey değil kürtaj ama bir kere hakların seçme hakkının genişletilmesi artık insan haklarındaki konu. Şu haklar özgürlükler neden yani Seçme hakkının genişletilmesi. Bu çok önemli bir kavram olarak. Arka planında birçok belgede vesaire falan filan tartışmada yer alıyor. Onun dışında ama burada işte yaşam hakkından çünkü kadınlar işte tabii ki de daha işte ölümlerle vesaire karşılaşıyorlar bu işler. İşte zaten de tartışılıyor illegal şekilde yapılmaya başlandığı zaman. Ama onun dışında bir kere mesela benim dikkatimi çeken hani Kürtçe neden bir insan hakkı olduğu ile ilgili e, ayrımcılık ve eşitliğe karşı çıkması, erkeklerin olmasına mesela karşı çıkılan böyle bir sebeple dini sebeple tıbbi müdahale var mı? <gülüyor> ...o zaman kadına ayrımcılık yapıyorsun diyor. Yani Hı. bu kafa biçimi her şeyden önce. Evet. Yani nasıl değişebilir bilmiyorum ama. Ya bu aslında son derece... E, ...tabii rüyakarınızla bir yaklaşım. Bunun dindarlıkla bilmem ne hiç hiç alakası yok. Ya yani bunun işte bir proje olarak AKP'nin kendi içindeki insanlar da işte vesaire de muhafazakar çevirilerde de aslında şey. Çünkü bir hani düşünüldüğünü ta tasavvur edildiğini zannetmiyorum. Bu böyle ortaya çıktı, aklıma esti şeklinde. Bir arka planında gerçekten çok ciddi bir muhafazakar ideoloji olsa hani amenna geliştirilmiş. Ben böyle olduğunu bile düşünmüyorum. Çünkü böyle bir gündem maddesi hiç yoktu, hiçbir zaman tartışılmadı. Ee, ...ve Türkiye'de aslında muhafazakar birçok çevrede de yani insanların gerçek hayat sorunları var. Yaşın Yani hayat e, bir önceden yazılmış senaryo gibi e, tertemiz bir şekilde böyle ne bileyim tertemiz derken hani tırnak içinde yaşanmıyor. İnsanın başına gelen bin türlü hal var ve kanunlar da bu sıkıntıları aslında gidermek için ortaya konmuş şeyler. Hepsinin arkasında bir yaşanmışlık var aslında dünya genelinde baktığımızda insan hakkı dediğimiz şey o yaşanmışlıklar üzerine kurulan, kurgulanan ortaya çıkan şeyler. Niye tartışılmış, edilmiş? Yani ondan dolayı bu işte medyada yaklaşımların da ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Birçok işte hakikaten bu işin gerçekten bir dini bir ne olduğu adeta halka ders veren şekilde iyi din adamları var ki iyi derken hani tırnak içinde hani daha ilerici böyle şeyler söyleyenler yok işte daha son derece sert tutum alanlar bir böyle bir tartışma değil ki bu Veyahut da kazın doğum uzmanlarının içinde olduğu bir tartışma da değil. Yani bana ne yani? Beni hiç ilgilendirmiyor belki bir insan olarak e, bütün bu safalarını öğrenmek, Sezai'nin, Kürtac'ın bilmem neyin. Önemli olan da seçme şansını ilgilendiren kişiden olması. Evet. Bu isim, kadar. Nokta. Mi, bu kadar. Aa, evet. ilerisi bir şey değil. <gülüyor> Biz de günlerdir aslında evet. e, tam da bunu... E, vurgulamaya çalışıyorduk. Bu kadar basit aslında. Temel bir hak meselesi. Fakat büyük bir müdahale var ve türlü dolambaçlı söylenen şeylerle yapılıyor. Ya işte bu, İşin içine Bosna aslında, gibi bir yani Tekrar dönüşte çalışıyoruz. AKP'nin de sorunu değil. Yani AKP e, gider yerini e, bilmem ZAKP <gülüyor> gelir başka bir, bir şey gelir e, iktidar gelir ama bu yani iktidarların e, güçlerini dengeleyecek mekanizmalar toplum içinde ve işte onun dışında işte medya yoluyla vesaire kurulmadıkça eleştirel düşünceye bir kere bu, bu şekilde yerleşmedikçe bunun önüne almanın imkanı yok. Ee, bu, bu hani canavarların iktidare gelmesi falan filan gibi bir şey değil yani bu adeta ona zorlayan ve onu teşvik eden işte askeri olsun sivil olsun ne olursa olsun bir yapı var ortada ve bunun artık teşhis edilip birazcık da onun toplumsal olarak tedavisine gidilmesi lazım herhalde. Eğer tıbbi bir konu varsa ortada <gülüyor> tartışılacak. Hani. Tıbbi bir ee, konu oldu e muhakkak da belki de ruh sağlığıyla, ruh sağlığıyla ilgili daha ciddi bir analize tabi tutulması gerekiyor <gülüyor> toplumsal olarak. Çünkü şey de var yani düşünsel tembellik diyebileceğimiz de çok vahim. Hiçbir analitik Hiçbir şey konuşulmuyor. Okur mektuplarına filan da arada bir online'da internet sitesindeki haberlerin altındaki okur mektuplarına da bakıyorum da herkesin fikri zaten önceden belli. Hiçbir konuda yeni bir düşünme çabasına şey yok. Onun için de bakan öyle diyorsa, Bosna'da da öyle diyorsa öyle kabul etmemiz isteniyor filan. Böyle bir durum var yani. Ya gene de tabii şey bunun e, özellikle okuyucu yorumları yazanların sessiz bir çoğunluk olduğuna ben e, inanmak istiyorum ve inanıyorum yani dile getirmeyen. E, şu, e, belki de işte hani öyle bir eğri ve yanlış yere artık e, düştü ki hani bu siyasi söylemler vesaire... Bu da bir uyandırıcı bir mekanizma belki görevini görecektir diye Ve düşünüyorum. Evet, ben de sonun başlangıcı gibi bir hissiyatı da kapıldık. Bunu da azıcık konuşma fırsatımız oldu. Bu hafta önemli bir noktaydı. dönüm noktasından birine yaklaştık yani. Evet ve şey burada e, hani bir, bir benim hani Yusuf Alaçoğlu'nun bir e, açıklaması vardı e, işte hani kürtajda ulu dereyi birbirine benzetiyor olmak yani bir şey olarak aynı e, şeyde paralel şekilde kullanıyor olmak aynı zamanda şey göster yani kürtaj hani isteyerek yapılan bir şeydir sonuçta hani kaza en yapılan bir şey değil e, dolayısıyla ulu dere de e, Demek ki bilinçli şekilde yapıldı, bunu ima etmek istiyorlar, bunun ipucunu veriyorlar gibi. Şimdi yani Yusuf Alacoğlu'nun doğru söylediği bir noktaya geliyorsak çok eğri bir yerdeyiz diye düşündüm onu gördüğüm anda. Ee, bunun belki bilincine varıyor olmak lazım. Bu da işte bir sarsıcı şey olur. Sadece kürtaj tartışması değil bu. Çok uzun zamandır yani ile ilgili nasıl büyük bir saygısızlıktır bu? Böyle bir e, cümle kuruyor olmak, böyle bir tasavvur nasıl bir şeydir? E, Hakikaten vicdandan nasıl uzak bir şeydir. Yani işte eski Osmanlı zamanının ki 17. yüzyıldan itibaren zaten yani bir e, halkın baskısının da çok ciddi rol oynadığını görüyoruz bir anlamda. Vicdanlar bakımından Osmanlı'da da ee, yani bu nasıl bir şeydir? Yani böyle kazayan insanlar öldü gibi bir tavırla hala bunu sürdürüyor olmak, yaklaşıyor olmak, sorumluluk almamak, almayı bu kadar reddetmek. Ee, hani siz de ölü verdiniz. ne yapalım yani işte... Gibi bir mutlakiyetçi anlayışla. Önemli bir dönüm noktası gibi. Yani evet. yeni bir mücadele yine demokrasi mücadelesi özünde tek kelimeyle bu ee, tekrar onun çağrısını. konu olarak tek Siz cümle söylüyorum. olarak söylemek istediğim Lütfen. şu. Yani devletten hep beklenen haklar var. Devlet hakları verir. De, Hayır, Türkiye'de aslında şimdiye kadar yani genel olarak kabul gören bir yaklaşım vardı yani işte devletten hak bekleniyordu sivil topluma gittiğimizde de çoğu zaman bu yaklaşımı görürüz vesaire hak mücadelesi çok ciddi bir mücadele aslında savaş ee, ve e, devletler her zaman hakları geri almaya çalışıyorlar ee, bir anlamda tam tersi hak vermek yerine ee, bunun bilincine varıp artık o mücadeleyi bilinçli şekilde sürdürüyor olmak lazım demek ki ve o da kolay bir şey değil her gün yapılması gereken bir şey. Her gün yapılması gereken bir şey yoksa işte bütün yani sadece kadınlarla ilgili bir şey değil bu aslında. Erkeklerin ciddi ciddi alması lazım. Hiç konuyla alakası olmayanların ciddi alması lazım. Çünkü yarın öbür gün sizi çok ilgilendiren bir şey de sizden geri alınıyor olabilir. Demek ki hakların genel olarak seçme şansına dair hakların geri alınmaya başlamasının sonu yok. Bunun da da falan da alakası yok. Yok tabii, evet. Demokrasi mücadelesi. Peki, çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler, görüşürüz. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.